Huysuz İhtiyar. Bir zamanlar Mavvak şehrinde Bayreğ yani Işın adında yaşlı bir adam yaşarmış ama adının anlamının aksine davranışları hiç de öyle ışık saçmazmış. En ufak şeyden şikayet eder, hayatında patlak veren bütün sorunlarda kendinden başka herkesi suçlarmış. Bir gün parkta dolaşmak üzere evden çıkacağı sırada komşusu yaşlı bayan Kyle'ın bağırıp çağırdığını ve köpeğini azarladığını duymuş. Neden işimi yapmama engel oluyorsun? Bırak da şu evi artık temizleyeyim. Susuncak mısın sen yaşlı kadın? Hep avaz avaz bağırıyorsun. Sürekli gürültü patırtı yapmandan gece uyku bile uyuyamıyorum. Bayray parka gitmek üzere öfkeyle evden çıkmış. Parka geldiğinde en sevdiği banka yürüyüp gazetesini çıkarmış. Homurdana homurdana sert bir hareketle gazeteyi açmış. Hmm, nihayet birazcık huzur bulabildim. Gazetesini okumaya başladığı sırada birinin seslendiğini duymuş. Bakar mısınız? Bayray gazetesini indirdiğinde karşısında küçük bir çocuğun durduğunu görmüş. Çocuğun adı Timmiş. Evet. Afedersiniz efendim. Kurabiyelerimden birkaç tane Alman ezaketinde bulunur muydunuz? Beni dinle çocuk. Zaten kötü bir gün geçiriyorum. Lütfen daha da kötüye gitmesine sebep olma. Efendim. Sadece bir kutu. Lütfen. Bir tane bile kurabiye istemiyorum. Git buradan. Küçüktüm, kaçıp uzaklaşmış. Bayreği de banktan kalkıp çeşmeye doğru yürümüş. Niye benim gibi daha çok sayıda insan yok? Niye bu insanların hepsi de böyle can sıkıcı? Tam o sırada çeşmenin arkasından beyazlar giymiş genç bir adam belirip ona doğru yürümüş. Niye bir an bile yalnız kalamıyorum? Niye hiç kimse bana... Sakin olun Bay Ray, size yardım etmeye geldim. Sen, sen de kimsin? Adamı nereden biliyorsun he? Ben fark ettirme meleğiyim efendim. Bana ence diyebilirsiniz. Ne meleği? Yakınlardaki tiyatro grubundan mısın? Çekil karşımdan. Adam gerçekten de melekmiş. Ve bunu kanıtlamak için parmaklarını şıklatmasıyla... Elinde birdenbire bir çift gümüş çizme beliri vermiş. Bay Ray şaşırıp kalmış. Ne? Vay canına! Gerçekten meleksin sen! Evet, öyleyim. Ve dediğim gibi size yardım etmeye geldim. Nasıl olacak o iş? Bu çizmeleri alın. Birine kızacak olduğunuzda ve keşke daha akıllıca hareket etseler dediğinizde giyin. Çizmeler sizi hemen o kişinin hayatına götürecek ve aynı noktaya koyacak. Siz öyle bir durumda daha akıllıca davranırsanız altın, gümüş ve elmasla ödüllendirileceksiniz. Ve başka bir deyişle bu çizmeler sayesinde kendinizi o kişinin yerinde bulacaksınız. Altın, gümüş ve elmasları duyan Bay Ray çok heyecanlanmış ve hemen kabul etmiş. Ama unutmayın aslında hatanın sizde olduğunu fark ettiğiniz an çizmeler sizi kendinize geri getirecek. Hatanın bende olması mı imkansız? Pekala. Melek bunları söyledikten sonra kaybolmuş. Bayrayı çizmeleri alıp evine dönmüş. Ertesi gün uyandığında komşusu yaşlı bayan Kyle'ın yine haykırdığını duymuş. Neden işimi yapmama engel oluyorsun? Oh, melekler aşkına bırak da şu evi temizleyeyim artık. Bayan Kyle'ın bağırmasını duyan Bayre çok öfkelenmiş. Sonra gümüş çizmeleri hatırlamış. Hemen onları giymiş. Son bağcığı bağladığı sırada bayan Kyle'ın evinde uyanmış. Vay canına! Gerçekten işe yarıyormuş bu. Tam o sırada köpek onunla oyun oynamaya başlamış. Çekil yanımdan! Kendini köpekten kurtarıp hemen mutfağa geçmiş. Ooh. Karnımda ne kadar aç. Bakalım Yaşlı Hanım'ın neleri varmış. Bir paket fasulye bulmuş. Oo, fasulye miyam miyam. Şunu hemen pişireyim. Fasulyeleri kaseye boşalttığı sırada köpeğin elbisesini çekiştirdiğini fark etmiş. Ne var? Ama köpek onun sözünü dinlememiş. Elbisesine asılı vermiş ve birdenbire fasulye tenceresi elinden kurtulup yere düşüvermiş. Bu onu daha da sinirlendirmiş. Daha yüksek sesle bağırmaya başlamış. Yemek yaparken neden beni rahat bırakmıyorsun sen? Oh melekler aşkına. Bırak da bir şey pişireyim. Açlıktan ölüyorum. Tam o sırada bitişikteki kendi evinden kendi sesinin geldiğini duymuş. Keser misin şunu ihtiyar kadın? Hep avaz avaz bağırıyorsun. Sürekli gürültü patırtı yapmandan gece uyku bile uyuyamıyorum. Durumu fark edince gözleri şaşkınlık içinde açılmış ve bir saniye içinde bayrayı kendini yine evinde buluvermiş. Gözünden bir damla yaş süzülmüş. Hemen o gözyaşını silmiş. Hayır, hayır ben hatalı olamam. O melek beni kandırdı. Böyle diyerek evden çıkmış. Gümüş çizmeleri hala çıkarmadığının farkında değilmiş. Parka varıp her zamanki yerine oturmuş, gazetesini açmış ve yine küçük Tim'in sesini duymuş. Affedersiniz efendim. Bari bugün bir kutu kurabiye alın. Lütfen. Hiçbir şey istemiyorum. Bayray anında bu kez Tim olmuş. Uyan. Gözünü açtığında karşısında beti benzes olmuş bir kadın görmüş. Gidip kurabiyeleri sat canım. Ben bugün de gidemeyeceğim maalesef. Hiçbir şey söylemeden yatakta yatıp ona bakmaya devam etmiş. Çabuk ol. Lütfen yeterince kurabiye sat ki ev sahibine bugün para, para ödeyebilelim. ''Yoksa oturacak bir evimiz ka <gülüyor> kalmayacak.'' Bunun üzerine hatanın yine kendisinde olduğunu anlamış ve gözünden yaşlar süzülmüş. Bir saniye sonra yine parkta aynı bankta oturuyormuş. Yanaklarından yaşlar süzülürken yüzü tir tir titriyormuş. Başını kaldırıp baktığında küçük Tim'in boynu bükük bir halde uzaklaştığını görmüş. Ayağa kalkıp peşinden koşmuş. Hey! Ufaklık! Bekle! Tim arkasını dönüp bakınca Bayray ona koşmuş ve yere eğilip ona sarılmış. Çok üzgünüm ufaklık. Önemli değil. Kurabiye sevmiyorsunuz. Ooo saçmalama. Kurabiyeye bayılırım. Üstümdeki bütün parayı al. Ayrıca sana bir ay boyunca yapacağın bütün kurabiyeleri satın almak üzere para ödeyeceğim. İşte bütün paramı al ve bana yarın yine kurabiye getir. Çok sevinen küçüktüm. Onu yanağından öpmüş ve yanındaki bütün kurabiyeleri vermiş. Aynı gün Bayrey, Bayan Kaylı'nın evine gitmiş ve kurabiyelerin hepsini ona vermiş. Oh, bu kadarına ne gerek vardı? Ah, şey diyelim ki şimdiye kadar iyi bir komşu olamadım ve bu da benim sizden özür dileme yöntemim. Çok naziksin sevgili Rey. Oh bu daha sadece başlangıç. Böylece Bay Rey çok öfkeli bir adam olmayı bırakıp sevecen ve cömert biri olmuş. Bir daha da kimseyi azarlamamış. Timle çok iyi dost olmuşlar. Çizmelere gelince, Onları empati kurmanın ve başkalarını yargılamadan önce kendimizi onların yerine koymanın önemini hatırlatsınlar diye oturma odasına koymuş ve oradan hiç kaldırmamış.